Dergi. İş sanatın sunduğu açık dergi devam ediyor. Başlayayım mı? Bizler ve sizler, İbo'lar, Cemo'lar, Meçuller. Daha sayayım mı? Kimler, kimler? Toplumun dışladığı kişiler. Ne, ve, ne veriliyorsa yiyorlar. Yine de şükrediyorlar. Bulunması zor olan sigara bulsalardı, yakarlardı arda arda. Dosyaları tutulmuş deli idiler. Yine de bir izmariti paylaşabildiler. Siz ey menfaat düşkünleri değil maddi şeyleri insanlığı paylaşamıyorsunuz. Bizler akıl hastanesinde Sizler dışarıda yaşıyorsunuz, anladım bizde izmariti paylaşacak kadar akıl, sizde ise hiç kalmamış, bizim hastanemiz yapılmış, sizinki daha yapılmamış, bu bu kadar. Açık Radyo'dasınız, Açık Dergi'ye devam ediyoruz. Programın başında konuklarımız olacağını söylemiştik. Depo Akıl Hastanelerinde Hayat filmini konuşmak üzere, girişte de filmden, aslında filmin başından bir şiirle girdik. Hoş geldin diyeyim. Tolga Erdoğan, Şehnaz, layikel ve de Ege Kanar'la birlikteyiz. Hoş, hoş Klinik psikologsunuz siz Şehnaz evet. Hanım ve de Tolga Bey de psikolog. Ege de sevgili filmin yapımcılarından ve aslında yönetmenlerinden biri. Bizimle birlikte olacaktı can dinlenmişti fakat küçük bir rahatsızlığı varmış. Geçmiş hmm. olsun diyelim konu da buradan. Tekrar hoş geldiniz diyerek başlayalım. Depo akıl hastanelerinde hayat bir uzunca çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış bir şey aslında 2012'de başladı zannediyorum. İstersen senle başlayalım ki. 2012'de 2012 ve 2013 yılları arasında çekimler evet, yapıldı sanıyorum. Evet. Toplam 3 yılı yayılan bir süreç. 2012 yılı boyunca 6 tane hastaneye gitme ve işte gözlem yapma şansımız oldu. Daha sonra bir yıl kadar... ...oluşan malzemeyle uğraştık. Derlemesi, ayıklaması, etiketlemesi... ...yaklaşık 30 saat kadar görüntü vardı elimizde. Sonrasında da montaj aşaması ve renk düzeltimi derken... ...geçtiğimiz günlerde ilk defa gösterdik İF İstanbul kapsamında. Evet, festival kapsamında Hı. oldukça da yoğun izleyici çekti. Biz de ekip olarak, açık dergi ekip olarak... ...izlemeye gelip de izleyemeyenlerden biriyiz... Birçok insanın gerçekten merak ettiği bir konu aslında. Siz nasıl dahil oldunuz diye sormak isterim meseleye. Şehnaz Hanım başından beri zaten içindeydiniz. Evet ben e, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği'nin kurucularındanım. <gülüyor> e, aslında bu belgesel projesi uzun zamandır e, böyle bir görüntüleme fikri, hani fikir olarak vardı. E, ve bir proje kapsamında e, fikir aşamasındaydı. Ege ekibe dahil olmasıyla birlikte çok daha kapsamlı bir belgesel ortaya çıktı. E, Eylül 2011'de başlamış bir proje ama Ege'nin dediği gibi çekimler 2012 yılında e, başladı. E, ve aslında temel amaç e, bu kapalı kurumlardaki ya aslında sivil erişimin olmadığı hı hı. E, kurumlardaki koşulları görüntülemekti. Ee, ve aslında bu anlamda Türkiye'de çekilmiş ilk sivil belgesel. Hı hı. O açıdan da çok önemsiyoruz. Psikiyatri tarihinde propaganda amaçlı yapılmış bir takım belgeseller var. Daha sonradan öğrendik ama e, sivil anlamda, sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü... ...ve bir çalışma olmamış hı hı. E, daha önce. E, dolayısıyla ben e, Rusi hak vasıtasıyla zaten... Hani, 8 yıldır e, bu işlerin içindeyim ama tabi bu belgesel çok e, bizim açımızdan da çok önemli e, çünkü yıllardır tanık olduğumuz hak ihlallerini e, kapsamlı bir şekilde oralara erişemeyen insanlarla paylaşma fırsatımız oldu bu izin alma süreçleri de baya çok zordu e, aslında 2008 yılında da bir rapor çalışmamız olmuştu bizim o dönem çok daha zor almıştık hastanelere giriş izni. Yıllar içinde işte derneğe olan güven arttıkça o izin süreçleri biraz daha kolaylaştı. Ama tabii görüntü izni ayrı bir izin. Ve kolay olmadı izni almak. Yaklaşık üç ay sürdü o yazışmalar. Ve sanıyorum aslında hani şu andaki haliyle de... Yani ...biz mekan görüntüsü izle almıştık. Hı hı. E, zaten belgeselde de göreceksiniz... ...insanların yüzleri hani mahremiyet açısından... E, ...belli şekilde yer alıyor. E, bu konuda bir hassasiyeti var bakanlığın. Kişilerin kimliğini izle tutma hı hı. konusunda... ...biz de aslında paylaşıyoruz o hassasiyeti. E, ama daha çok hani oradaki gündelik hayatı... E, gündelik hayata odaklanıyor belgesel. O yüzden hani mekan görüntülerin ötesine geçti aslında. Evet bu hassasiyet de oldukça açık zaten filmi izlerken. Şimdi belki vizyonda bulamaz kendine şans. Az önce konuşuyorduk ama özel gösterimlerle mutlaka birkaç <gülüyor> kere daha gösterilecek kesin. İnsanın en gözüne çarpan şeylerden biri de zaten bu sarf ettiğiniz, dikkat harcadığınız çaba. Bir yandan da yedi şehirde oldu sanıyorum bunlar. Şehirler belli fakat filmde biz o ...gördüğümüz mekanların nerede olduğunu da bilmiyoruz. Böyle de bir özel e, kurgu söz konusu sanıyorum. Evet, aslında beş tane şehir var, altı Pardon. tane hastane var. Manisa, Adana, Elazığ, Samsun ve İstanbul'da e, Bakırköy ve Erenköy e, hastaneleri. E, evet, o konuda hassasiyet gösterdik. Yani Aslında e, bizim fikrimizce e, e, insanların kendi e, onayları olması durumunda... E, yapılan görüşmeleri, yaptığımız görüşmeleri e, paylaşmakla ilgili bir sorun olmaması e, gerekir. Fakat hı hı. tabii e, biz oradan ayrıldıktan sonra da o insanların o kurumlarda e, kalmaya devam ettiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor ve e, söyledikleri e, şeylerden dolayı e, zarar görme ihtimalleri olduğu için özellikle e, e, kimlikleri afişe etmemeyi seçtik. Bunu yaparken de e, sonradan e, bir sansür e, eklemek yerine çünkü bu e, bu tür bir şey yapmanın da belki yine ötekileştirici bir etkisi Hı -hı. olacağını e, düşünüyorduk. Çekim esnasında bunu e, çeşitli şeyler e, deneyerek çözmeye çalıştık. İşte netsiz görüntüler ya da yakın plan çekimler e, gibi e, böyle. Hı -hı. Bir hep birlikte hareket ediyordunuz Hı -hı. sanıyorum. Siz de mesela ekiple birlikte Memnun. işte her yere gidip insanlarla iletişim kuruyordunuz. Evet yani... Ekip olarak gidiyorduk. Her hastanede ortalama 8-10 kişilik ekipler olarak gidiyorduk. Ondan sonra servisleri, koğuşları işte 3'er kişilik, 4'er kişilik gruplar olarak gezdiğimiz oluyordu. Ya da 2'şer kişilik ekipleri olarak gezdiğimiz oluyordu. Ondan sonra o 3-4 günlük işte çalışma içinde bütün hastaneyi gezebildiğimiz kadar, dolaşabildiğimiz kadar dolaşmaya çalışıyorduk görmeye çalışıyorduk. Bakırköy oldukça büyük bir yer. Diğerlerine oranla oldukça büyük bir alan kaplıyor. Dolayısıyla oradaki izleme çalışması daha da uzun sürdü. iki hafta kadar yanlış hatırlamıyorsam. Böyle orada işte bireysel görüşmeler ya da orada hizmet alan insanlarla ve hizmet veren insanlarla görüşmeler yapıldı. Nasıl bir yaklaşım olduğunu anlamaya çalıştık. Yani var olan sorun nedir? Bu sorunu ortadan ...kaldırmak için ya da bununla başa çıkmak için e, uygulanan yöntem nedir? Hı hı. E, ve tabii bence hepsinden daha önemlisi oradaki yaşam koşulları nedir? E, sonuç olarak 24 saat kapalı kaldıkları bir alan var insanların. E, onları gözlemlemeye çalıştık. Burada işte. özellikle telefonunuzu kestim çok Böyle. pardon. Mahremiyet meselesi etrafında hep dönüp dolaşıp geliyordu belgeselde de. Bu insanların bahsettiğiniz gibi işte 24 saat bir yerde kalıyor olmaları, hasta olmaları mahremiyetlerinin onlara sunulmayacağı anlamına gelmiyor. Bu anlamda herhalde bayağı hikayeniz vardır diye tahmin ediyorum. Evet yani öncelikle belki şuradan başlamak lazım. ...bizim kimliğimizi oluşturan şeyler... ...işte kılık kıyafetimiz... ...ya da işte uğurlu saydığımız eşyalarımız... ...işte kitaplarımız, dinlediğimiz müziklerimiz... ...ya da Hı -hı. ne bileyim ben işte tesbih falan gibi... ...taşıdığımız şeyler... ...bu tür şeylerin tamamı... ...tehdit olarak algılandığı için... ...insanların işte kendilerine... ...ya da çevrelerindeki insana sürekli... ...zarar verme potansiyelleri... ...düşünülerek... Hı -hı. ...tamamen yok edilmiş durumda... ...yani herkes pijama ya da eşofman gibi şeylerle geziyor. Yanında herhangi bir fotoğraf bulundurmak. Ondan sonra kütüphaneden kitap alıp yattığı yere götürmek ya da işte müzik dinleyebileceği bir eşyasını yanında bulundurmak vesaire bunların hiçbirisi söz konusu değil çünkü bunların hepsi aynı zamanda bir tehdit unsuru ki Hı -hı. E, burada şey de var yani pek çoğunda cam bardak diye bir şey yok Hı -hı. E, çünkü kırıp işte kesebilirler birbirlerini ya da kendilerini ondan sonra işte ya da bazılarında e, metal çatal kaşık e, verilmiyor plastik ve işte o strafor malzemelerden e, oluşan şeyler kullanılıyor e, ve bunların tamamı işte güvenlik kaygısıyla e, gerekçe gösterilerek Hı -hı. düzenlenmiş şeyler bu e, ...günlük hayatımızı biz böyle yaşamıyoruz... ...ve bunun iyi gelen bir tarafı olduğunu da düşünmüyorum... ...açıkçası... Ee, ...insanların iyileştirilmek... E, ...amacıyla... ...tutuldukları bir yerde... Hı hı. ...bunun nasıl bir iyileştirici etkisi var... ...ben anlayamadım tüm... ...çalışma boyunca... Peki teknik olarak... ...bunları mümkün kılan şeyler var herhalde değil mi... ...böyle örnekler var dünyada... ...işte kişilerin karakterlerini... ...kişilik özelliklerini sürdürebileceği... ...biçimde hastaneler var herhalde... Tabii tabii, yurt dışında birçok örnek var aslında. Yani kriz dönemlerinde e, belli süreler kendinizi güvende hissedip kalabileceğiniz alternatif modeller var. Hı hı. İşte yarı yol evleri denebiliyor, e, geçiş evleri denebiliyor. Çeşitli isimler veriliyor buna. Avrupa'da çok yoğun özellikle. E, yani burada önemli olan... E, Kişinin özgün ihtiyaçlarını merkeze alan modeller üretilmesi aslında. Ama maalesef Türkiye'deki model e, içeri girdiğinizde görüyorsunuz e, çok tek tipleştirici. Yani Tolga'nın söylediği gibi işte aynı tip eşofmanlarla e, dolaşan bir insan grubuyla karşılaşıyorsunuz. İşte belli saatlerde kalkılıyor, yemek saatleri belli. Yani hiçbir şekilde sizin ee, ...özel bir alanınız... ...olamıyor... E, ...bu mekanlarda... E, ...bu da aslında... E, ...hani tam da... ...ruh sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarınız için... ...bulunduğunuz bir yerde... E, ...çok tuhaf bir durum aslında... ...yani... E, hani ...tek tip herkesin... ...ihtiyaçları aynıymış gibi... E, ...davranılıyor... ...ama evet yurt dışında çok model var... ...belki burada şeyi vurgulamak iyi olabilir... Türkiye'de bu depo hastane deniyor bu hastanelere. Bu modelden toplum temelli yani toplum içerisinde tedavi ve rehabilitasyona geçişle ilgili bir takım sözleri var bakanlığın aslında. 2011 yılında da böyle bir eylem planı paylaşılmıştı kamuoyuyla. Biz de aslında bu geçişi hızlandırmasına katkıda bulunmasını umuyoruz belgeselin. Hı hı. yani yurt dışındaki modellerin yerinde incelenip e, Türkiye'de de benzer uygulamalara geçilmesi gerekiyor. Hı hı. Az önce bahsediyorduk yine yayına girmeden bakım hı hı. evi gibi mekanlarında herhalde burada çoğalması, belki bunların tamamen kapanması değil depo olarak nitelendirilen yerlerin ama yavaşça bir geçiş yaparak tabii ki teknik çözümlerin bulunabileceği şeyler aslında. Yani insan şimdi Filmi konuşurken aslında filmin içindeki, daha doğrusu belgeselin içindeki meseleye dönüyor ister istemez. Ve burada tabii Hı. ki çözüm bulamayacağız belki ama dediğiniz gibi bir şekilde bir yerinden olanak sağlayabilecek, insanların akıllarında işte kıvılcım yaratabilecek bir şey olursa ne ala. Hı. Sizin çok deneyiminiz yoktu sanıyorum öncesinde böyle meselelerle ilgili. Evet, evet. Ben ilk defa bu proje e, kapsamına dahil oldum. E, Rusyak'la ilk defa bu şekilde Hı. çalıştık. Can da e, öyle daha önce de bahsetmiştim. Bakırköy'de bir kere bulundum. Daha önce o da açık Hı -hı. kapının arkiterenin açık kapı etkinliği sırasındaydı ama çok açıkçası turistik bir gezi şeklindeydi. Bir gün boyunca orada bulunmuştuk. Hı -hı. İşte müzeyi gördük. Heykeli gördük. Bahçede dolaştık. Fakat buna benzer bir deneyim değildi kesinlikle. Filmle ilgili de evet yani şey bence doğru olan da bu zaten. Film bu anlamda biraz geçirgen bir film. Ve e, filmin kendisinden çok e, meseleyi e, tartışılır kılıyor. Belki bunu da bizim aldığımız e, kararların yap, ya da yapmayı denediğimiz şeylerin ya da yapamadığımız şeylerin de etkisi olabilir. Ama bence e, iyi e, böyle olması. Hı -hı. Evet, evet. Zaten ellerinize sağlık. Bu sonradan izleyebilmiş şey. birisi olarak en azından bunu söyleyebilirim. E, merak ettiğim birkaç şey var bu Özellikle hastane mekanlarından bahsederken buraların gerçekten bu iş için tasarlanmış yerler olup olmadığını düşünmüştüm. Hı -hı. Biraz konuşma fırsatımız oldu giyerken ama belki evet. tekrar bahsedebiliriz. Ee, yani genel yaklaşım e, benim algılayabildiğim kadarıyla e, konunun bir beyin hastalığı olarak tanımlanıyor olması ki... E, bu işlerin Türkiye Cumhuriyeti ve işte Osmanlı'nın son zamanlarındaki kurucusu Masar Osman'la e, oldukça ciddi bağlantısı vardır. O açıkça ifade eder bunun bir beyin hastalığı olduğunu ve e, doktorların işte tıbbın güçlü bir şekilde müdahale etmesi gereken e, bir durum olduğunu ifade eder. Şu anki durumda üç aşağı beş yukarı e, aynı. Bazı ufak tefek iyi uygulamalar e, olmasına rağmen söylüyorum hı hı. bunu. E, Dolayısıyla işte beyin hastalığı olan insanlar ondan sonra belli bir süre orada işte diyelim ki misafir edilip, konuk edilip orada ihtiyaçları olduğu düşünülen, varsayılan ilaçlar kendilerine sundup ondan sonra tümüyle programlandırılmış bir hayatın onlara iyi geleceği varsayımıyla hareket hmm. ederek ve yaşanan sorunların pek çoğunun da kronik olduğuna ikna olarak yani herhangi bir çözümün olmadığı sadece önleyici bazı çalışmaların yani semptom önleyici bazı çalışmaların yapılabileceği gibi bir yaklaşımla planlanmış durumda. Dolayısıyla mekanlar da ona göre ayarlanmış. Ona göre planlanmış ve programlanmış vaziyette. Burada niteliksel bir değişime ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Çünkü buradaki temel yaklaşım şu. Biz senin nasıl bir sorun yaşadığını biliyoruz. Bunu tanımlayabiliyoruz. Ve burada sana iyi gelecek olan şeyin ne olduğunu biliyoruz üzerinden. ...ölüştürülen bir şey. Hı hı. E, oysaki orada e, birçok insan var ve o insanların tamamının kendi bağlamı içinde... ...farklı bir geçmişleri ve dolayısıyla farklı problemleri ve dolayısıyla farklı çözümleri var. Hı hı. E, bunların bulunup bulunmaması bundan sonraki tartışma bence. Haliyle hiç e, fikri sorunmayan, herhangi bir şekilde e, kendini ifade etme olanakları olmadan... ...ondan sonra sana iyi gelecek şey şudur deyip tedavisi programlanmış... Bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Ki yani buna en derinden cevap verebilecek sizlerseniz herhalde çok kişisel meseleler bunlar. Tabii ki belki hı hı. ortak çözümleri var ama sonuçta grip hastalığı bile herkes de bir ilaçta aynı tepkiyi vermediğine göre psikolojik şeylerden bahsediyorsak en olmayacak çözüm bu herhalde. Hı hı. Şimdi buradaki herhalde en büyük sıkıntılardan biri tıbbın ve psikiyatrinin ee, ...çok hakimiyetinde olması meselenin. Hı -hı. Ee, halbuki yani çok boyutlu e, bir meseleden bahsediyoruz. E, yani bir insanın ruhsal <gülüyor> ihtiyaçlarına baktığımızda... E, ...organik bir tarafı olmakla birlikte çoğu zaman... E, ...psikolojik, psikososyal, e, ekonomik bazen Hı -hı. E, boyutları da olabiliyor... Dolayısıyla sadece hani ilaç ve elektroşoka dayalı bir tedavi modelinin zaten yetersiz kaldığı ortada. Yani <gülüyor> insanların çoğu tekrar tekrar hastaneye yatıyorlar. istatistikler çok yüksek. Yani yüzde sekseni yıllar içinde tekrar yatıyor zaten. Hani amaç bu yatışları önlemekse demek ki bu model işe yaramıyor. Bu i̇ki haliyle. Doluluk oranları da hastanelerin oldukça yüksek sanıyorum. Yataklar çok yani evet yetersiz olduğu söyleniyor. İşte bazı odalara ek yatak konuyor. Çok nadiren de olsa bir yatakta iki kişi yattı olabiliyor. Öyle Hı. durumlar var tabii. Bunlar da tabii ayrı karmaşalar herhalde yani. Bütün bu meselelerin içinde de bir şikayeti ya da önerisi ya da talebi olduğu zaman hastaların ...bunları bildirebileceği bir üst merci sıkıntısı da var. Yani. Hiçbir şikayet mekanizması yok. Yani Gerçekten o kapıdan girdiğiniz andan itibaren... E, ...yani ulaşabileceğiniz hiçbir... Yani ...iletişim, bu anlamda iletişim kurabileceğiniz hiçbir merci yok. E, şikayetinizi iletebileceğiniz, fikrinizi iletebileceğiniz... E, ...ve keyfi uygulamalar çok yaygın... Yani yine hmm. çok ciddi bir sıkıntı standart yok ee, yani bir hekimin uygulayacağı bir tedavinin standartının e, yani oluşturulmuş bir standart yok sadece elektroşok konusunda e, bir standart var e, o da 2005 yılında yayınlanan uluslararası bir rapor sayesinde olmuştu hmm. o dönem anestezisiz uygulanıyordu elektroşok ...Türkiye'de hmm. ve anesteziye geçildi. Ee, ve her hastanede aynı şekilde uygulanıyor artık. Ama onun dışında işte hastaya nasıl bir tedavi uygulanacağı... Işte ...izolasyon odasında ne kadar tutulacağı, kaç dakikada bir kontrol edileceği... E, ...kimin kararıyla oraya götürüleceği... Hı hı. ...hasta yakınlarıyla ne zaman görüşebileceği belli ama hani hangi koşullarda görüşebileceği vesaire bunlar çok keyfi doktorların e, kişisel kararlarına bağlı durumda orada da tabii e, insan hakları hmm. ihlalleri ortaya çıkabiliyor doktorun görüşüne göre tabii hastalar tarafından konuştuk şimdiye kadar ama filmde hmm. hem hasta yani hem hizmet alan hem de hizmet verenler tarafından değerlendirmeler var onların da mutlaka çektiği sıkıntılar var çünkü bu kadar fazla e, hasta ile uğraşmak için hem çok sağlam bir ruh hem de çok e, çok fazla vakit lazım Dolayısıyla onların da bir hastayla sağlıklı biçimde ilgilenemiyor olması sanırım normal oluyor yani yine sisteme dönüyor meseledeki temel problem herhalde Ben hep şey diye düşünüyorum yani hastanelerde çalış ya yani ben hiç hastanede çalışma deneyimim yok benim e, Hani çok idealist hedeflerle mesleğe başlayıp e, Belki de çoğu için e, ...böyle olabileceğini düşünüyorum... ...yani gerçekten görüştüğüm insanlarla... ...konuşurken... Yani ...sonradan... E, ...herkesi içine alan ve hareket alanı... ...bırakmayan bir sistemin içinde... ...buluyorsunuz kendinizi... E, ...yani hani bambaşka şeyler... ...yapmak isterken... E, ...mesela psikologları biliyorum daha yakından... ...bütün gün test... ...uygulayarak... E, ...geçiyor zamanları... E, ...halbuki onların formasyonu... ...çok daha farklı... Yine yani yapmak istediğiniz şeyleri yapabileceğiniz bir alın oluşturmak benzer setlere, benzer engellere takılıyor. Yani <gülüyor> yine güvenlikle ilgili şeyler oluyor. Yine çaresiz hissetmeyle ilgili zaten e, tedavisi olmayan, ondan sonra e, iyileştirici etkinin gözlemlenemeyeceği varsayılan e, insanlarla bir şeyler yapmak istediğinizde atıyorum bir sanat çalışması yapmak istiyorsanız oradaki kullanacağınız makastan işte kullanacağınız kaleme kadar bunların hı hı. hepsi aynı zamanda e, ölüm tehlikesi içeren e, nesneler olarak görülüyor. Çünkü tehlikeli oldukları konusunda e, hemfikir olan bir hı hı. E, yapı var. Burada küçük bir şey eklemekte fayda görüyorum. Aslına bakarsanız hasta hakları ile ilgili çalışan ofisler var hastanelerde. Ama o hasta hakları ile ilgili çalışan ofise ulaşması için kişinin kaldığı koğuştan çıkabilmesi gerekiyor. Kişinin kaldığı Hı -hı. koğuştan çıkabilmesi zaten şey değil. Yani kendine ayrılmış bahçe dışına çıkması pek mümkün değil. Onun dışında yani diyelim ki sizin koğuşunuzdaki işte doktorla hemşireyle hasta bakıcı ile ilgili sıkıntınız varsa ve hadi diyelim ki işler yolunda gitti bir şikayet dilekçesi yazmayı başardınız. Verdiğiniz kişi şikayet edeceğiniz kişinin kendisi ya da onunla beraber çalışan arkadaşlarından bir tanesi oluyor. Hı -hı. Ve orada işte ifade edilen şeylerden bazıları bunların yırtılıp atılabildiği ile ilgili şeyler Hı -hı. duyduk mesela. Ondan sonra işin böyle bir kısmı da var. Ee, onun dışında Orada çalışan insanlar açısından ben birazcık belki üniversitedeki eğitimin fazlasıyla teorik ve pratikten kopuk olmasıyla ilgili bir şey olduğunu da düşünüyorum. Kendi mezun olduğum zamanı Hı -hı. hatırlıyorum. Yani biraz sudan çıkmış balık gibi işe başlıyorsunuz ve orada çok güçlü bir yapı var. E o güçlü yapının içinde kendi yapmak istediğiniz şeyleri yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye şey olana kadar zaten oradaki şeyin bir parçası haline. Gelme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla iyi örnekler istisna oluyor. Böyle bir yapının içinde yok değil ama istisna oluyor olabiliyor ancak genel bir durum oluşturamıyor ne yazık ki. Evet böyle olumlu tarafından yaklaşmak istiyor insan ama böyle ne diyeceğini de çok bilemiyor sanırım. Bir de hasta yakınları tarafı var tabii. Onların da hem hastalara ulaşımı hem süreci takip etme isteği de bütün bu daire içerisinde herhalde kara deliğe düşüp duruyor sürekli. Peki. Görüntülerden bir tanesinde vardı bir hasta yakını doktora sormaya çalışıyor fakat doktorun da derdi bana gelsin sorsun isteyim tabii ki fakat benim bir odam olmalı bunun için bana ulaşabilecekleri bir yer olmalı. Yani şeklinde. Hasta yakınlarından önce hastalara bile çok kısıtlı zaman ayırabiliyor doktorlar evet. işte ifadelerden gördüğümüz kadarıyla işte haftada iki kere bir kere onun da işte son derece düzensiz yani belli bir standart saat belli bir zaman dilimi yok görüşebildikleri. Hasta yakınları da e, içeriye giremiyorlar zaten dış bahçede genellikle haftanın belli bir günü e, görüşme oluyor. E, içeri girip de e, yakınlarının kaldıkları odaları, servisleri, e, yattıkları yatakları görme şansları zaten yok. Dediğiniz gibi bir Hı -hı. kara deliğe e, yollamak gibi bir yere varıyor sonuçta. Bir de adli Koşlar meselesi var tabii. Hı -hı. Orada e, bilmiyorum şey Bey, sen bahsetmişsin etmek istersin yani daha da e, bir yetki e, karmaşasından evet, e, söz etmek Adalet lazım hem Adalet Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı e, orada idareci pozisyonda e, dolayısıyla hani bir de özel bir alan tabi hani hem bir suç işlemiş ama hem de ruhsal bir sorun yaşayan kişilerin kaldığı yerler e, aslında hani bu bu tür ...durumlarla nasıl başa çıkılabileceği... ...nasıl bir sistem gerektiği... ...de bilinmiyor Türkiye'de... Hı hı. Ee, ...üretilen çözümlerden biri... ...mesela planlanan şey... E, ...yüksek güvenlikle... E, ...ruh sağlığı hastaneleri... ...yani... Hı hı. Hani ...hem suç işlemiş... ...hem sorun yaşayan kişiler için... ...daha da izole etmek aslında... ...yani bütün bu sistemin mantığı... ...bu kişileri izole etmek üzerine kurulu... Hani bir tam tersi dünyada tam tersine bir gidişat varken daha da izole etmek gibi planlar var. Evet, topluma karıştırmak, iyileşmelerini hızlandırmak belki daha sağlıklı bir şekilde yapmaktansa toparlamak durumunda kalacağım. Bu daha uzun sürede zaten konuşulabilir. Daha sonra da umarım konuşmaya fırsat buluruz. ...hatırlatalım bu arada... ...Depo Akıl Hastaneleri filmini konuşuyorduk... ...Tolga Erdoğan, Şehnaz Nazlayıkel ve Ege Kanar konuğumuzdu... ...film umarım önümüzdeki günlerde... ...birkaç yerde daha gösteriliyor olacak... ...biz de zaten haberini vereceğiz... ...çok teşekkür ederim geldiğiniz için... de tekrar ellerinize sağlık... Biz ...çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz... ...sağ olun... ...şimdi dersin, ...yerini kimseler dolduramıyor... Dünyanın üzerinde hep benim olsa Çirkin, soysuz Yerini kimseler dolduramıyor ben eller kandıramıyor Ağladığım belli bütün halimden Konuştukça bal dilinden Ayrılmam yoktu da zilfindeki Çirkin, soysuz Yerini kimseler dolduramıyor, ben eller Açık dergi.